Tamam görüyorum da ne işi var senin elinde? Niye yav yasak mı? Normal insan gibi yiyorum müsaadenle. Estağfurullah karaköçüm. Yani neden icabetli durup dururken demek istedim. Ayıptır söylemesi. Sinemadan geliyorum da oradan almıştım. <gülüyor> Oo özlemi. Bravo birader. Sen tam bir kültür sanat adamısın Karagöz'üm. Boş vakitlerini hep kültür faaliyetlerine ayırıyorsun. Ayırırım kültüre vaktimi. Kültüre canım feda. Boş vakitlerimde sinemaya, tiyatroya giderim. Oh oh oh oh. Operaya, baleye hemen şey yaparım yani. Oh bravo. Hem de pazara da giderim. <gülüyor> ne pazarı? Sen pazarı. Semt pazarının kültürle ne alakası var Karagöz'üm? Orada karpuz sergisi var onu gezerim sonra çeşit çeşit pazarcılar var onların bağırmalarını dinlerim. Karagöz'üm pazarın sanatla filan alakası yok neyse biz gelelim sinemaya demek sinemaya gittin ha? Evet efendim gittim. Peki hangi filme gittin bakalım? Ee, ben yabancı bir filme gittim adı da yabancıydı aklımda kalmadı daha dün girmiş televizyona. Vizyona, vizyona. Ha, vizyona. Ya Karagözüm, şöyle baştan anlatsana. Nasıl gittiğini, neler yaptığını. Şimdi şöyle anlatayım. Yemeğimi yedim, üzerimi değiştirdim. Evden çıktım, başladım yürümeye. Yürürken bakkal Osman'a rastladım. Lafladık biraz Osman'la. Sinemaya gel Karagözüm, sinemaya. Tamam ya sabret, geldim işte sinemaya. Sonra bilet almak için kuyruğa girdim. He. Baktım çok kalabalık. Önlerden bir tane adamın yanına gittim. Sıranı bana verir misin dedim. He. Veririm de sen ne kadar vereceksin dedi Sen ne dedin 10 liram var vereyim dedim Tamam ver dedi aldı parayı adam gitti Bak kara gözüm, vah vah Niye vah vah ya sonrasına bana geldi işte ee? Baktım orada yazıyor öğrenci 10 tam 15 diye ya, eee, dişteki görevliye ben öğrenci değilim ama öğrenci okutuyorum Bize ne olur dedi. O ne dedi peki? Tam alacağız dedi. Tam 15 lira istedi. Ben de elimi cebime attım. Bir baktım 5 lira çıktı. Ben 5 liralık izlesem olmaz mı dedim? Olmaz dedi. Ee, sonra Sonra dedim ki film yabancı ne gerek var izlememe şuradan 5 lirama mısır alayım yerli filmimi izlerim dedim. Üstelik yerli film ücretsiz çıktım filmi izlemeye. Hangi filmmiş bu ücretsiz? İstanbul'u izliyorum gözlerin fal taşı. Hiç böyle bir film adı duymamıştım Karagöz'üm. Ya anlasana birader ben param çıkışmayınca filme giremedim. Onun yerine ücretsiz İstanbul manzarası izledim. Hay Allah iyiliğini versin Karagöz'üm. Cümleten efendim.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 Yazan Serkan Öztürk Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Şşt şş, gürültü yapmayın Stüdyodayız <gülüyor>